bir cami derneği kuranlar bir yerde bir vakıf kuranlar bir dernek kurup da insanlığa filan hizmeti yapıyorum diye düşünenler zannetmeyecekler ki biz filan tabelayı astık ya işte ahlak en üstündür derneği diye bir dernek kurduk ya Allah ne kadar ahlaklı ne kadar melek gibi insan varsa onları gönderecek kongre yapacağız en ahlaklımızı başkan seçeceğiz <gülüyor> Ondan sonra da Sıradaki 7 kişiyi de yönetim kurulu Seçeceğiz Büyük ahlaklı insanlar olarak da Melekler de toplantılarımıza katılacak Ah oh be ah oh be Sen en üstün ahlak derneği Diye bir dernek kurduysan Bu ne demektir biliyor musun Ne kadar ipsiz sapsız ahlaksız varsa Sana gelecekler demektir Bir doktor diyebilir mi Hasta olan benim muayenehaneme girmesin Ben sağlam adamları muayene ederim var mı böyle bir şey kardeşim ya sağlamın nesini muayene edeceğim. hoca efendi önüne diz çökmüş boynunu bile kaldıramıyor böyle cemaat istiyor o adam zaten senin gibi hoca niye gelsin sana doktorsan ipi sabık kopmuş artık ayakta duramaz derisi çürümüş bir adam gelecek sana ona doktorluk göstereceksin hocaysan imamsan Ağzı kokan şarap kokan Gelecek sana onu kurtaracaksın Yedi kere haç yapmış Her hafta bir hatim yapar İhtiyar camiye geliyor onu çok seviyorsun Oho. Öyle bir tane Ebubekir Bekir'i Vardı aleyhisselam efendimiz gerisini Dağdan çölden Topladı Develerle beraber Yatıp uyuyan adamlardan O ashab ordusunu kurdu Bu evimizde de geçerli Dükkanımızda da geçerli Diyebilir mi bir insan Ben zengin Ve pazarlık yapmayan müşteri isterim Benim dükkanıma giren Ne pazarlık yapsın Ne fakir olsun Böyle tak nakit parayı koyacak Öyle müşteri isterim Nerede bulacaksın öyle müşteri Hiç kimse Hayal peşinde koşmayacak Hayatımızın gerçeği budur